Başladık demeyeyim bu sefer. Selam gençler. Nasılsınız? Çok iyilermiş abi. Çok selam söylüyorlar sana. Aleyküm selam. E, Kafkas bugünkü muhabbetimiz ne üzerine? Bugünkü muhabbetimiz Justice League üzerine. Justice League üzerine. Evet. Daha çok Justice League filmi üzerine demek lazım aslında. Evet. Yani bu aylar önce başlayan Justice League çekilecek geyiği işte bir iki hafta önce iyice netleşti. Evet arkadaş çekiyoruz Justice League dediler. Ve yine ee, Zack Snyder ee, yönetecek bunu da açıkladılar. Bu evet. adam iyi ekmek yiyor he, Warner Brosnan. Yesin abi işini DC, iyi yapıyor. DC'den ya. de iyi ekmek yiyor. Vallahi aldı başını yürüdü. Peki Justice League'in ee, tarihi belli mi? E, tarihi benim bildiğim kadar belli değil. Yani Ama... 2017'den önce gelebilecek mi Justice League? Yok, sanmıyorum ya 17 ya 18 olacak muhtemelen. 2018 ne oğlum? 2018'de yayınlayacağımız işte videona sokacağımız filmi açıklıyoruz falan demek nedir ya? Öleceğiz kalacağız amına koyayım gözümüz açık gideceğiz sikeyim. Ya 2016'da yani sözde yani seneye gelecekti Batman vs Superman. Onu 16'ya attılar. Ondan sonra da e, filmi çekmek bilmem ne. Hani ardışık çekseler bile bence ertesi sene koymazlar. E peki seneye DC filmi yok mu abi? Valla DC filmi yok dememek lazım ama ya seneye mi? Evet. Seneye var mı? Seneye yok galiba ya. <gülüyor> Öyle saçma şey mi olur ya? Marvel amına koyuyor ortalığı. Seneye galiba yok. Evet e, yani 9 film yapacağız dediler. Yani şu anda ben de diyeyim o zaman yani 10 film çekmeyi planlıyorum sevgili Risto <gülüyor> haberin olsun ee, 2022'de başlayacak bu <gülüyor> filmler benim böyle saçma şey mi olur oğlum ya cidden çok sinirim bozuldu benim bu duruma hani bir üstüne oturup konuşuyoruz acaba onu kim oynar acaba flash olur mu falan siktir git ne zaman olacağı <gülüyor> ne zaman geleceği bile belli değil lan ya Çok belki de acı, acınası bellidir. bir durum yani. Belki de bellidir ee, ama biz bilmiyoruz. Tabii. Falan da belli olsa bile bunun 2017'den önce olmayacağını biliyoruz yani. Evet. Batman, Superman 2016 diyor herifler. 2017'den önce Justice League filmi yok. 2015'te yani, yok ne Batman var ne Superman var. Flash yok, Green Lantern yok, Wonder Woman yok. Hiçbirisi yok. <gülüyor> e abi yani... Biz atıyorum 3 sene sonra ben e, ölmüş olabilirim. Tamam mı? Yani, Olabilirsin. Şu an bayağı tiksindim. casusluk e, konusundan ya. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Yani hani grupta bunun giyini döndürdük. O olur mu bu olur mu bilmem ne Facebook grubunda. Ama hani şeyi şimdi böyle e, çaktı yani. Böyle hani ulan tamam o olur mu bu olur mu da bu filmin ne zaman geleceği bile belli değil. Bir de utanmadan Zack Snyder yönetecek falan diyorlar. Oğlum Zack Snyder <gülüyor> 2017'ye 18'e kim böyle kim kalaya? Ya yani sonuçta e, değil mi? Superman Batman filmi patlarsa Evet. postayı da koyabilirler. Aynen öyle. Ya iziyle idare ettiler. Patlamaz işte. herhalde. <gülüyor> Superman ve Batman filmi ne kadar kötü olursa olsun hem Superman var hem Batman var diye izleyecek abi herkes. Tabii canım. Yani sonuçta sinemada sinemadaki eee Çıkışı yani gişeyi ilk belirleyen ilk hafta sonu olduğuna göre yani. ilk hafta sonunda kimse kimseye kadar kötü olduğunu anlatmaz. <gülüyor> Aynen öyle. Ya hayır anlatsalar bile abi. Çocukları İnanmazsın düşünsene yani. sen. Anneni babanı alıp gideceksin. Annen babanı alıp seni götürecek o filme. Bizi geçti mi oğlum? Biz değiliz ki zaten artık hedef kitle. Biz Hocam, gitmişiz biz, yani. <gülüyor> biz her halükarda şu veya bu şekilde e, sikiyorlar bizi. O yüzden diyorum hani Superman ve Batman'in olduğu bir film, her bütün çocuk, bütün erkek çocuklar gitmek isteyecek. Wonder Woman koymuşlar. E, ergenler de gitmek istesin diye. <gülüyor> yani. Cyborg koydular. Cyborg'un olacağını biliyoruz evet. Bunların dışında da kimseyi bilmiyoruz değil mi? Green Lantern var mı? Flash var mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hatta şeyi de bilmiyoruz yani. E, Justice League'i yani ana kadroyu neye göre kuracaklar? Orijinal kadro mu kuracaklar? Yoksa e, animasyonda yaptıkları gibi Aquaman'i çıkartıp Shazam'ı e, mı koyacaklar? Yoksa götlerinden kadro mu uyduracaklar? Evet. Yani bir cazsizlik filmde Aquaman olmaz şimdi. <gülüyor> ya bence olur da cyborg, cyborg korkutuyor beni aslında en çok. Niye ki? Çünkü aşırı teknolojik bir öğe katıyor ya Cyborg. Ee, yani e, science fiction tarafı çok... E, Ağır mı basar? İnanın, yani şey inandırıcılığını yitirir mi? İnandırıcılığını mı? Yani. Superman var oğlum. Tight'lı herif. Uçuyor uzaylı. Tamam da. Yani <gülüyor> onu izlerken Superman'in dünyasında var olduğunu hissediyorsun belli bir noktaya kadar. Bilmiyorum abi. Superman'i var Cyborg... kabul ediyorsan Cyborg'ı da kabul edersin. Artık Nolan Verge'de de değiliz. Daltaşak filmler çekiyorlar yani. <gülüyor> Hiç öyle gerçekçiliği olsun. Öyle olsun böyle hani Superman'de... Çok hafiften sadece denedi onu. Daha bir gerçekçi yapmayı. O da aslında hani hiçbir şeyi rasyonelize ederek falan değil. Tamamen e, dramatize ederek yaptı onu. Çok dramatize olursa insanlar empati kurabilir. Ya daha evet. gerçekçi gelir. olayı oydu yani. Ama evet. Cyborg'da o da işle, işlemek i̇şte işlemek zorunda değil ki. Diyorum ya yani tamamen Taşşak bir film yapabilirler ve yine herkes gider izler arkadaş yani. Orası öyle ama... Space e... Jam gibi film yapsalar, neydi o şeyin? Space Jam değil, diğeri. Ee... Ne? Şeyin oynadığı. Basketbolcu, NBA, zenci. Şakil onu Hah, Şakil kim oynamıştı? Steel. Hah, Steel. <gülüyor> tamam işte bak, al sana süper cyborg konserti. <gülüyor> Ciddiyim abi, öyle bir cyborg yapsalar bile herkes izleyecek yani hiç. Bence çok bo boşuna kasıyorlar. Eleştirmenler, ıvır zıvır. Spider-Man'in gişedeki durumunu gördün mü? Görmedim. Robocop'un gişedeki durumu, oğlum o kadar komik ki. Ee, ya Robocop kendi memleketinde işte 50 milyon yapıyor, hı hı. dışarıda 150 yapıyor, işte toplamda 200 küsür buluyor. Ee, Spider-Man işte Amerika'da 150 yapıyor. Dışarıda da bir işte 250 270 civarı yapıyor. Hı hı. O da toplamda 400 küsur milyonu buluyor. Şimdi Spider-Man 2 için inanılmaz düşük. Tamam mı? RoboCop için inanılmaz e, yüksek bence. <gülüyor> <gülüyor> Ki ben beğendim filmi hani. Green Lantern'dan çok daha iyi bir durumda öyle diyeyim sana. Ve Green Lantern'dan daha iyi durumda olması çünkü daha Robocop çıkalı işte iki ay olmuş. Daha DVD şeyi yok ortada. İşte o su yok bu su yok daha üstüne eklenecek şeyler de var. Yani. Onları gişeden saymıyorlar. İşte yani. gişeden saymıyorlar ama kazandıkları kârı ekliyorlar. O yüzden mesela şey yapabiliyorlar. Hani Green Lantern DVD ve Blu-ray'de çok satarsa ikisi gelecekti mesela. <gülüyor> tamam mı? Öyle bir durum vardı yani. Ya şimdi hani Justice League'de, o yüzden şey düşünüyorum ben, hiç kasmalarına gerek yok yani çizgi roman okurları ne der, eleştirmenler ne der, ne gerek var oğlum? Batman var, Superman var, Wonder Woman var, Cyborg diye adam var, <gülüyor> bir iki tane birinin, birilerini daha koy, o film iş yapar yani hani en kötü ihtimalle yine bir 500-600 milyon para yapar o film tamam mı? Yapan, e oyuncuları da zaten işte bak Gal Gadot gibi e, çok da para istemeyeceklerini <gülüyor> bul. Cyborg'da Broadway, o, Broadway oyuncusu, tiyatrocu adam bak ne kadar güzel. <gülüyor> çok para istemeyecek. Ben Affleck, ben sana söyleyeyim Batman olmak için üstüne para veriyor Ben Affleck. Yani executive producer değil mi aynı zamanda <gülüyor> film için? Yani üstüne para da veriyor eminim buna yani. <gülüyor> Ben de Batman olmak için para verirdim hani onu da söyleyeyim. Senin paranı almazlardı. Ya benim param yetmez zaten. <gülüyor> yani anladın mı hani öyle bir dertleri de yok. Oyunculara çok para verdik. Film işte bir, bir milyonu aşmalı falan, bir, bir milyarı aşmalı falan. Öyle bir dertleri de yok. At nasıl yok? Bir milyarı aşmazsa yani çıkıp da biz güzel yani şey, e, başarılı olduk diyemezler ki. Demiyorlar ki hiçbir zaman oğlum. Hep biz diyoruz bunları. Onlar demiyorlar. <gülüyor> Biz hep onlara böyle payeler biçiyoruz. Ee, DC bir milyarı aşmak istiyor. Aşamazsa çok başarılı olmamış olacak falan. skillde değil belki heriflerin. 200 harcadık. Ne kazandık? 400. E süper abi. <gülüyor> <gülüyor> belki böyle diyor herif yani. Bilmiyorum abi. Yani ben e, sanırım artık o kadar ciddi bakmayı bıraktım yani. Yani ya ciddi bakmaktan ziyade e, şöyle düşünüyorum ben. Hani şimdi Man of Steel... İki aslında Batman vs. Superman dediğimiz film. Ve e, Zack Snyder, hani Man of Steel yarattığı bir ortam, bir ton e, bir atmosfer var. Bunu e, devam ettirmek isteyecektir. Marvel'daki gibi e, şey, her filmi ayrı yönetmen yönetiyor, her film ayrı bir kategori içerisinde gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü aynı çizgi ve aynı hat üzerinden devam edecekler. İşte yeni karakterlerin tanıtımı da Man of Steel 2'de olacak. Hani o dünyanın ...konseptini ve şey, e, atmosferini Justice League'e taşıma durumunda hissedeceklerdir illaki devamlılık açısından. Marvel'daki gibi yani her karakterin ayrı bir konsepti, ayrı bir havası var gibi başlayıp Avengers'a birleştirilmiş olsa... sen dediğin gibi lan eğlencesine birleştirelim bu karakterleri, büyük bir cumbüş olsun, çocuklar da gelsin izlesin demeleri çok daha rahat olurdu. Ama işte konsept ters olunca e, hani... Orada bir kasınç durum illa ki olacaktır diye tahmin ediyorum. Abi orada kasınç bir durum olacaksa tamamen Zack Snyder yüzünden. Ve hani 3 filmi yani. de Zack Snyder yönetecek ya. Tamam ya diyorum işte hani orada kasınç bir şey olacaksa tamamen Zack Snyder yüzünden aynen, aynen. Az önce senin dediğin gibi de olacak işte Batman Superman tutmazsa da zaten bu herife yol mu verecekler ne olacak o bile belli değil yani. Yani sonuçta Marvel'ın o konudaki yaptığı şey ne kadar bilinçli ne kadar değil onu Bilemiyorum ama e, konsept Vallahi, olarak çok e, başarılı bir şey yani tuttuğu için zaten başarılı diye biliyoruz şu anda. Marvel şeye <gülüyor> katılmıyorum ama ya yani e, her filmin ayrı tonu var yönetmeni ayrı olduğu için ıvır zıvır, öyle bir şey. Marvel'da bütün filmlerin tonu aynı ya? Ya çok da değil aslında hani alt e, şey alt tarafta her zaman bir e, şey komedi konusu olması e, kendini... ...çok aşırı derecede ciddiye almaması gibi özellikler taşıyor ama... ...mesela işte First Avengers'la bir dönem filmi yapma çabaları oldu. Ondan sonra işte şey Winter Soldier'la politik gerilim yapma çabaları oldu. Ne bileyim Thor'la işte fantezi alemine girdiler ya falan Ya ben de falan. öyle düşünüyordum. Hatta daha önceki podcastlerde de böyle şeyler söyledim, evet. yazdım, ettim falan. Ama artık öyle düşünmüyorum ya. Niye? Baya bence hani... Bütün filmleri aynı ya var tonları. Hani. Ya ben çok öyle görmüyorum hala. Yani ee... şeyi de artık. Mesela Iron Man'de a süper alt metin vardı. Ne kadar siyasi yok, yok. ve politik falan. Ben On... diyordum bunu mesela. Artık onu da demiyorum. Onu onu geçtim. Ben şunu diyorum. Hani benim hep takıldığım ve sizin e, hep böyle çizgi romanda da böyle zaten dediğiniz hani e, hikaye bütünlüğündeki lan shield nerede burada bu olayda bu adam burada olmaz mı dediğim şeyler var ya. Mesela onu kabulleniyorsun Marvel'da. Tamam mı? Çünkü e, öyle tasarlanmış. Iron Man filmi, Iron Man filmidir arkadaş. O istediğini yapar, yer içer sıçar. Hani Marvel e, evreninde tabii ki etkisi var ama bunu tekil bir hikaye olarak O Onu veriyor sana. O yüzden hani Doğru ee, filminde işte Asgard'a gitmiş yok e, Yodunaym'a gitmiş bilmem ne bunu çok Iron Man'le birebir özellikleştirerek e, düşünmüyorsun aslında Thor filmi izlerken. Ya düşünmüyordum açıkçası ama artık düşünüyorum ya çünkü şeyin de boku çıktı. Ha, düşünmeye başladığın zaman işte benim gibi yok, oluyorsun. Yok yok öyle, öyle düşünmek değil düşünmeye başlamak da değil. Şeyin boku çıktı kreditsiz sonrası sahne muhabbeti. Ha. Her filmin sonunda öteki filmlerle bağlantılı olacak bir kredit sonrası sahne var, tamam mı? E dolayısıyla bu filmlerin hepsini bir arada tutan, tutan şey bu. E böyle olunca da e, ben Thor filmi izledim, aa arkasından Hulk'u gördüm acı falan. İşte e, bilmem ne filmi izledim arkasından şunu gördüm falan. Hani e, öyle olunca zaten. Az önce söylediğim şeye geliyor. Yani o bütün filmleri bunlarla bir arada tutuyoruz. Böyle bağlıyoruz. E okey. E bu bütün filmlerin tonunu tutturmak için de bunu kullanıyoruz. E, Baya öyle oluyor çünkü. Thor dediğimiz film kim fantastik diyor, kim ne diyor bilmiyorum da. Thor dediğimiz film romantik komedi. Captain America 1 dediğimiz ilk film First Avenger. Ne hiç bilmiyorum. Yani benim için hani dönem filmi... Kaptan Amerika dönem filmi demek mesela komik geliyor bana. Ama öyle bir amaçları varmış. Çünkü kostümler işte araçlar Türkiye vesaire prodüksiyon çok prodüksiyon ona göre yapılmış. Evet. Ama o dönemde geçtiği için onu anlatıyor. Yoksa hani böyle bir özellikle dönem filmi yapalım tutkusu yok sonuçta Marvel'ın yani. Hani varsa da umarım çok kasmazlar buna yani. Hani, e, hani diyordum ben de işte Ant-Man komedi olacak, öteki bilmem ne olacak. işte şu işte hmm. korku olacak, şu gerilim olacak falan. Hani şimdi gözümde tamamen yerle bir oldu o. Son... Winter Soldier'ı izledikten sonra özellikle. Çünkü Winter Soldier güzel bir filmdi. Hı hı. Kaptan Amerika 1'den de iyiydi, işte Iron Man 1, 2, 3'ten de iyiydi benim için hani. Ama hani onun sonunda ben şey görmek istemiyordum ya galiba. Yani ya da görmek istemiyormuşum demek ki hani ikizler muhabbetinin krediti sonrası. Ya böyle bir canım sıkıldı anladın mı? Çünkü kendi içinde bir bütün olan bir film izledim ben. Hı hı. Baya kendi içinde gerçekten çok bütün bir filmdi yani hani. S.H.I.E.L.D. anlamında da çok bütünlüklü bir filmdi. Kaptan e, Amerika anlamında da, Winter Soldier anlamında da. Bir sürü detay verdiler bize. Hikayeyi çok güzel pekiştirdiler falan filan. Sonra da şey bitirdiler. E, asıl Winter Soldier bir sonraki film olacaktı aslında. Biz, Tabii biz aslında buna amaçları, diye. yani film çıkmadan önce de herkes diyordu yani. Bu bir sıçrama tahtası. Yani S.H.I.E.L.D.'ın veya işte Marvel dünyasının bundan sonra nasıl bir şekilde genişleyeceğini, Kaptan Amerika 2'de göreceğiz diye bağırıyorlardı. Kevin Feige de bunu diyordu, şey de bunu diyordu, yönetmenler de bunu diyordu. Ee, yo yo, bir için demiyorum ben bunu. İki, için, i̇ki diyorum. için diyorum. Tabii, iki için dediler zaten bunu. İki için bunu dedilerse, üçte de göreceğiz diyorlar yani Kaptan Amerika. Yani Kaptan Amerika için değil, Marvel Universe için söylediler bunu. Yani Kaptan Amerika 2'den sonra Marvel... E, Evreni bir sonraki e, hani kademesine gidecek. Bütün hikayeler de e, buradan yola çıkarak devam edecek. Ve Hulk sadece Avengers'da mı olacak? Hulk'la ilgili e, henüz bir e, solo film e, şeyi yok. Hani Mark Ruffalo ben istiyorum istiyorum deyip duruyor e, sosyal medyada. Ama resmi bir açıklama yok. Ama e, şey demişlerdi işte e, Scarlett Johansson için Black Widow filmi. İşte atıyorum Ultron'un bundan sonraki Echo Ultron'un işte bağlanması. Ondan sonra Guardians of Galaxy'nin işte <gülüyor> e, bağlanıp sonra işte Avengers 3'e bağlanması vesaire gibi. Bunların bütün altyapı çalışmasını biz Kaptan e, Amerika 2 ile yapacağız demişlerdi. İyi de abi Avengers 3 denilen şeyde yaklaşık böyle 380 tane karakter mi yazacağız o zaman? Yani? Yani Avengers 3'te büyük ihtimalle yine büyük bir ansambul olacak illa ki. Ama ee, yani öyle 5-10 tane değil bayağı hani düşünsene. Guardians'ı oraya bağlıyorum bilmem ne oraya, oraya bağlıyorum şunu oraya bağlıyorum. Yani karakter şey bağlamında bağlıyorum. ne kadar çok karakter kullanacaklar o ayrı bir mevzu. Ama e, yani 3. filmin Thanos olacağı belli. E, Thanos'la da bağlayabilirler. Yani Guardians of the Galaxy karakterleri cameo yapar 2-3 saniye. Bir tane işte e, şey e, sen söyle infinitijen verirler adamlara. Çok çirkin değil mi işte çok aldatılmış hissetmez misin o zaman kendini? Yani bilmiyorum ben çok öyle e, nasıl desem Avengers filmi de büyük eğlenmeyi bekliyorum. Patlamalar, çatlamalar işte e, Tony ona laf sokuyor. Avengers film, işte, filmde büyüsün. büyük eğlendin mi sen? Ben çok büyük eğlendim ya yani. Nelerde çok eğlendim? Halk sahnesi dışında, halkla ve Loki dışında. Yani şey sahnelerinde işte, ee, ne bileyim ee, Thor'la, ee, yani şey, ee, Helic içindeki o birbirleriyle kavga etme, atışma sahneleri, işte ne bileyim karakter aralarındaki dinamikler falan. Hani Thor oradan uçarken işte Kaptan Amerika'yı görüyor olmak. Yani o, yani karakterleri aynı karede görmek bile eğlenceliydi benim için. Ben o kadar eğlenmedim ya. Bence güzel bir filmdi Avengers ama yani... Düşündüğüm kadar sanırım eğlenmedim ya. Çünkü geriye dönüp, ya şimdi filmin heyecanıyla, filmi izler izlemez oturup üstüne konuşmak farklı, geriye tabii, dönüp tabii. bakmak farklı. Şimdi geriye dönüp baktığımda filmden benim aklımda neler kalmış diye benim aklımda filmden neredeyse hiçbir şey kalmamış ya. Yani ben e, şu anlamda eğlendim herhalde. E, çizgi romanlarda gördüğün, tam yine sadece New York'la ve hani küçük bir e, kısmıyla sınırlı kalan bir mücadele vardı ama o mücadelede de çok böyle şey, çizgi romanlardan aşina olduğum aksiyon sahnelerini birebir görmek eğlenceliydi mesela. İşte o ne deniyor onlara unuttum şimdi. O büyük galina gibi olan. O kadar az hatırlıyorum ki o sahneleri. Valla. Hmm. Mesela onlar çok keyifliydi bence. Ama yani mesela işte, Nolan, Nolan evreni Batman'inin 1'de de, 2'de de, 3'te de olan biten tonlarca şeyi hatırlıyorum. Bir sürü sahneyi arka arkaya hatırlıyorum düşününce direkt aklıma geliyor yani. Bilmiyorum. Ee, ben... Hani Avengers filmine, yani demek ki ben filmden çok, yani film izler gibi değil de işte animasyon ya da çizgi roman okur gibi izledim. Ki o tadı verdi bana demek ki. Bilmiyorum ya. Yani Justice League'den de o yüzden mesela şey, e, az önce söylediğim gibi işte çok büyük bir beklentim yok yani. Zaten olamıyor. Kaç sene sonra çıkacağı belli olmadığı için <gülüyor> Batman, Superman üzerine oturup konuşabilirsin mesela dersin ki ya hiç Wonder Woman koydular ama hani ulan iki, nasıl iki dakika görünce nasıl Man. kullanacaklar ki bunu ne kadar gözükecek falan filan veya hani kafadan direkt bir e, Trinity muhabbetine girip bir love triangle yapacaklar <gülüyor> o o falan yani mantar bence ona ilk filmden de bilmem ya yani, hani yapmasınlar zaten yaparlarsa çok çok marvulu olur. <gülüyor> Evet. Umarım çok kullanmazlar onu. Çünkü Batman'lerde de Superman'lerde de bence hani bu aşk meşk hikayesini çok dozunda tutmuşlardı yani. Hani Superman'lerde demeyeyim, Superman de diyeyim. Çünkü Superman Returns çok <gülüyor> cıvık cıvık bir filmdi yani. <gülüyor> ben hatırlamıyorum bile o filmi. Ben, ben çok fazla sahne hatırlıyorum o filmden ve silemiyorum kafamdan ya. Yani. Ben hatırlamıyorum bile yani silmişim, şiftelit yapmışım ben. ben. Silemiyorum. Benim hatırladığım tek sahne bir uçak sahnesi açılıştaki. Bir de sondaki e, hani o Kryptonit Adası'nı işte kaldırıyor olduğu sahne. Superman hastanedeyken sandalyenin üzerine asılmış pelerini ve yerde duran çizmelerini hatırlamıyor musun? Hayır. O nasıl hatırlamasın yani... Sinema çizgi roman tarihinin <gülüyor> en çirkin karesi olabilir o yani. Vallahi ya da ne bileyim. Lois Lane'in Godosh kocası e, Cyclops'un e, gel seni sevgilinin yanına hasta eski sevgilinin yanına hastaneye götüreyim dediği sahne. <gülüyor> hani <gülüyor> o kadar komik, o kadar salak bir sahneydi ki ya da ne bileyim Superman'in çocuğunun <gülüyor> güçlerinin olduğu ve Superman'in çocuğu olduğunu anladığımız son sahne falan. Hani, Hiç hatırlamıyorum Of, bunları. Of. Hatırladığım bir sahne daha var. O da yani ilk sahnelerden. Büyük ihtimalle arada uyumuş da olabilirim. O yüzden <gülüyor> hatırlamıyor olabilirim. <gülüyor> Süpermen'in oğlu vardı oğlum. Oğlu ya oğlu. Yani Süpermen'in oğlunu hiç hatırlamıyorum. Ama şey hatırlıyorum. Kevin Spacey'nin Peru'nu çıkardığı bir sahne var galiba. Ha. Bir onu hatırlıyorum. Yaşlı bir teyzeyi kandırıp işte emlak gayrimenkullerine el koyuyordu galiba. Vallahi herif bildiğin Golden Age Lex Luthor'du bence. hani gayet Elinden geleni yapmış o senaryoya daha da ne yapabilirdik herif yani çok büyük senaryoydu. Neyse Justice League muhabbetine geri dönelim abi. Geri dönelim. Abi ben Şimdi, mesela... Martian Caz Man Hunter istiyor musun mesela Justice abi. Justice'de? Ben de istiyorum ama ne koyayım. Ama Martian Man Hunter zence olacak tabii değil mi? Tabii. <gülüyor> Jones Jones. Okey zence olsun. Sıkıntı değil tabii ki olsun yani. Cyborg da zenci zaten. Ee, şey de zence. Perry White. <gülüyor> Tamam ee, yani zenci kontenjanından bunlar var. Daha Iris daha West olur. de zenci. Iris West dizide <gülüyor> geç onu. Green Lantern e, zenci olabilir. Böyle bir ihtimal var. Evet. Eğer e, Ryan Reynolds'ı tekrar kullanmayacaklarsa. Ben Affleck yerine zenci bir karakter olabilirdi bence Batman'de. Yani, yani bir e, Justice League'i BT şovuna dönüştürelim diyorsun. Yo yani... İyi ki zenci başkan seçtiler amına koyayım diyorum yani çünkü çok boku çıktı abi çok çirkinleşti yani biz daha önce de bunu çok konuştuk şey Ay, hikaye tamam, Şey e, White'ı geçelim çünkü Justice League ile alakası yok pek. Niye canım? Filmde olmayacağını nereden biliyorsun? O olacak hatta filmde muhtemelen yani. Justice League karakterleri arasında olmadığı için bir geçelim ama. Olmaz geçemem. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün, Cyborg hep zenciydi. Bütün bölüm boyunca Perry White konuşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cyborg hep zenciydi. Ee, Cyborg hep zenciydi evet. Hani, Green Lantern da hep zenci. Yani John Stewart'u kullanacaklarsa o da hep zenciydi. Evet. Marshmallow Man Hunter'ı ben hani çok az beyaz halini gördüm. Beyaz mı? Evet. Yeşil ya herif işte. Hayır hayır yani insana dönüştüğü zaman. <gülüyor> Abi herifi çoğunlukla, yemyeşil kullanamadıkları için. Çoğunlukla zenciydi o da. Yemyeşil kullanamadıkları için. Yıllardır için. çoğu çoğu zaman zenciydi evet. yani. Smallville'de bile cameo evet. yaptı orada da zenciydi. Yani e, zenci kontenjanı bunlar abi. Tamam abi olsun. Hmm. Çok sıkıntı değil olsun. Ama şimdi bunların yanında Batman Ay, fi... Superman Flash istiyorsun, Flash olsun istiyorsun. Flash'ı bence kullanmazlar dizi var diye ya. Şimdi şey konuşuluyor mesela. ha Flash dizisindeki çocuk Grand Custle'in mi oynayacak mesela filmde diyorlar. Kafalar gitmiş milletin ya. Bu böyle olmak zorunda değil ki. Yani hani o dizideki adam film evreninde niye olsun ya? Yani böyle bir mecburiyet mi var? Öyle bir mecburiyet yok. Olursa Çünkü da zaten... Büyük ihtimalle ayrı tutacaklar zaten. Tabii canım. Ee, olursa dizi, da çok saçma evet, olur yani. Dizi alemini. Çünkü düşünsene... Ben Atrak'in şey, he... yanında düşünsene o çocuğu. Ha, ben de onu diyeceğim. Henry Cavill'in yanında şey bizim ne? Amelie'yi düşünsene e, Green Arrow'yu oynayan çocuğu. Niye ki? Olur ya. Bence olmaz abi. Komik olur durur Olur abi. Yani. Olur canım. Bence olmaz abi. Niye olmasın ya? Bilmiyorum ya. Fizik olarak mı diyorsun? Ya fizik olarak değil ya. Tip olarak. Yani... Belki yani dizideki tabi konsept farklı olduğu için çok daha şey. Filmi e, beğenmiyor musun senin? Green Arrow olarak. Hmm. Yani yani dizi için gideri var film film de, filmi taşıyamaz gibi geliyor o tip. Niye? Bilmiyorum. Oyunculuğu mu kötü diyorsun mesela? Ya oyunculuğu da çok iyi değil açıkçası bana. Kalırsa. Henry Cavill'in oyunculuğunun çok iyi olduğunu mu düşünüyorsun? <gülüyor> Henry Cavill'in oyunculuğunun aslında çok iyi olmasa bile fena olmadığını düşünüyorum. Nelerde izledik ya abi Henry Cavill'ı? Ben birkaç filmini izledim, hepsinde çok kötü oyuncuydu. Superman'de de herif Superman olduğu için inanılmaz bir müsamahamız vardı. Ona göre izledik filmi yani. Bilmiyorum bence kötü yani, bir oyuncu değil Henry Cavill. Henry Cavill ne? Evet, tabii ki canım bu tartışılır tabii de hani bence hiç yani çok iyi bir oyuncu olduğu için Superman seçilmedi sonuçta. Tabii canım yani sonuçta gidip de Henry Cavill şey e, sen söyle Daniel Day-Lewis'in eee şeyim e, kası hali demiyorum ama Hani Hayır bence... zaten olsa da oynatmazlar da o zaman herifi Superman olarak. Çünkü Superman e, veya işte ne diyeyim sadece Superman olarak oynadığı veya işte Clark olarak oynadığı rolde zaten böyle inanılmaz oyunculuk inanılmaz bir yapmasına bir oyunculuk gerek, gerek yok. Gerek yok. Ha, yani böyle yani hatta kötü fazla değil. iyi bir oyuncu oynamaya kalksa bu herifi garip durur anladın mı? Niye rol parçalıyor <gülüyor> lan bu dersin yani hani. Tabii tabii. Yüzeysel olmalı yani biraz da. O yüzden de mesela Stephen Amel... <gülüyor> bence fizik olarak da gayet yanında durur olur. Herife bırak topsakal bir tane suratına, kudu da geçir kafasına Takılsın bütün film boyunca. Yok ya bana yani. aşırı aşırı şey geliyor. Ee, e, sen söyle. Ha bu arada bence tabii Twini kesinlikle Twini. oynamasın zaten herif hani filmde. Bence dizilerle evet, filmi buharlıyor Buram, yani. O yüzden. Yok abi bence o CW'da izlediğimiz için bizim olabilir olabilir bir psikolojik olarak öyle algılıyoruz biz onu olabilir çünkü CW'nin öyle bir tonu öyle bir şeyi var yani var yani var ama mekanlar ama... bile her dizide aynı mekanları kullanıyorlar falan ee, yani o inanılmaz twin e, tadı var herifte o yüzden bana e, filmde ciddiye alamayacakmışım gibi geliyor bu arada <Gülüyor> şey söylentisi var e, Diggle'in e, bir süper kahraman rolüne soyunabileceğiyle ilgili. Aman. Green Lantern olabilirmiş falan filan gibi söylentiler var. Çok saçmalmaz mı? Yani. Aslında hani e, John Stewart'la backgroundları benzeşiyorlar. O da asker, o da asker falan filan. İşte vatan millet Sakarya. Kim abi o herif ya? Hı? Kim? O herif kimdir yani? Hangi kim? Diggle oynayan herif kimdir yani? Peki. Oyunculuğu, oyunculuk değil. Tipi tip değil. Surat bir bok değil. Ses tonu sikim gibi. Öyle Green Lantern mı olur lan o heriften? vallahi bilemem. Abi öyle bir şey yapmaya kalkarlar siktirsinler gitsinler yani. Bir sürü salak saçma kız izliyoruz dizide. Hepsine çizgi romandaki hallerini bildiğimiz için ölesiye müsamaha göstererek ölesiye alttan olarak ölesiye siklemeden yüzeysel bakarak izliyoruz tamam mı <gülüyor> ama yani kalkıp da Odenyo'dan Greenlander çıkarmaya kalkarlarsa iyice boku çıkar. Yani. Bilmiyorum. Yani dizi dizi dünyası içerisinde yaparlarsa bir derece hani filmi sokmaya kalkarlarsa o zaman yok ya dizide dizide o dizide bile yani bence bence çok <gülüyor> düşünemedim bile ya yani bize Börzo Pride diye verdikleri karılar. Olacak iş mi abi? Ama işte hani gazına geliyoruz dizinin izliyoruz işte yani ama <gülüyor> ne bileyim. Abi yani dediğin gibi müsamaha gösterme şeyi hani belli sınırları var. Yani. O o televizyon ekranı içerisinde müsamaha gösteririz. Televizyon ekran küçük olunca gene bir yere kadar katlanıyorsun ve ha, yani hani onu baz alarak okey diyorsun. Demek ki işte sınırımız şu, şu çizgi bunun üstünde bir oyunculuk beklememek lazım. Ha, oyunculuğu geçti zaten. de da beklemek lazım, senaryo beklememek <gülüyor> lazım. Karakterizasyonu da beklemiyorsun. Yani yüzeysel hani yalıyorsun geçiyorsun. Yani ona bakarsan yani bize Suicide Squad olarak Tabii verdikleri çiftler ya, yani. Allah kahretmesin. <gülüyor> Ama diyorum işte hani Arrow kendi e, evreninde... Evet. İyi oturur. Okey okey işte, yani, yani hani okey. Bunu bu şekilde hani ön kabullü bu olunca bu, bu şekilde kabul edip ona göre izleyince çok sıkıntı yaşamıyorsun. Aynen. Ama senin az önce söylediğin gibi işte o evreni e, filmlere birleştirmeye kalkarlarsa direkt sıçarlar işte. Yani, yani o yüzden diyorum hani film taşıyamaz gibi geliyor mesela o Steven Amel midir... Bir de onun kardeşi var ya. Ben o çocuğun daha şeyim ya. Ben o çocuğu şey yapıyorum, beğeniyorum. Bence kötü bir oyuncu değil o if. Hatta dizinin ilk bölümlerinde özellikle çok beğenmiştim. Ben oyunculuğunu da çok beğenmiştim. Ya ben de çok hani oyunculuk anlamında başka bir şeylerini izlemem lazım çünkü bu bu kriter olursa çok yüksek puan verebileceğim bir e, oyunculuk değil. E, benim şansım adına. E, Flash. Olsun mutlaka istiyorum ben Justice League'de. Ben de çok istiyorum ama mesela ya. ya Justice League'den de... önce bir filmini yapsınlar istiyorum yani. Yani Trinity'nin yanında bence mutlaka olması gereken 3 karakter varsa zaten e, bu e, Green Arrow, Manhunter ve Flash olur. Green Arrow mu? Yani şey Green Lantern. Hı. Manhunter mı? Man Marshman, Manhunter ve e, Flash olur. Yani. Trin Manhunter başka karakter ya hatun. Ha işte. Şeyin, Martian Man. Değerde DC versiyonu olan. Hatun. Hı. Onun adı Manhunter. Neyse Martian Manhunter, e, Flash ve e, Aquaman. Aquamanı ben seviyorum ya. <gülüyor> Balıklar da konuşuyor falan ama yani su, suyun altında nefes alıyor ama. Ya tamam denediler işte Aquamanı sevdirmeyi yeni elik tekrar ilk hikaye güzeldi de evet seviyorduk Aquaman. I. İkinci Or hikaye kötü üçüncüden sonra toparlıyor tekrar. Ben okumaya devam ediyorum Aquaman'ı. Okutuyor da ya. Hani bu şey, e, neydi? Onların bir, bir outsiders mi? Bir grubu var. O muhabbet çok hoşuma gitmedi. Ama bence Akomen fena değil. Akomen sinemada nasıl kullanılabilir abi? Bilmiyorum. Ama yani karakter olarak seviyorum. Ben hani görmek isterim. Orada yaratıcı bir çözüm bulabilirlerse bir şaşırmayı da isterim yani. Abi Bu yaratıcı yani güzel, çözüm ne olur biliyor musun? Güzel yapmışlar lan falan. Flashpoint'teki Wonder Woman'la aquaman'ın işte teritorileri ve birbirleri ha, ha, arasındaki büyük savaş muhabbeti var ya sen öyle hani ciddi bir konseptle Gerçekten yine işte e, Zack Snyder'ın Superman'de yaptığı işte Nolan'ın Batman'de yaptığı daha dark, daha koyu bir karanlık bir tonla yap o savaşı onun üstüne Aquaman'ı ekle ondan sonra Justice League'e. Ama kafadan Justice League eklemeye, Justice League e eklemeye kalkarlarsa bu herif bir karakteri yani komik olur gibi geliyor bana. Yani belki bir ortaya bulunur. Yani Justice League'in ilk büyük olayı belki şey olmaz e, sen söyle e, Darkseid olmaz da Atıyorum Aquaman bazı bir e, alt hikaye olur. Atlantis'in yükselişi falan filan. Hani oradan girerlerse belki. Hani karakterin niye orada olduğunu da şey rasyonalize edebildikten sonra kabullenilebilir. Ama o riski alacaklarını hiç zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Yani Aquaman beklemiyorum bence asist takımında. Peki 6 altı, altılı kadromu yoksa 7'li kadromu çıkacak sence? Hiç bilmiyorum. Ya diyorum ya abi o kadar uzak bir tarihte ki bir şeyi üzerinde konuşuyoruz ki şu an böyle hani hiç canlandıramıyorum kafamda çünkü önümüzdeki sene DC'nin e, evreninde ve evet, çizgi roman evreninde ne yapacağını bile bilmiyoruz şu an yani. Aynen. O yüzden hani şu an ne desek çok boş aslında. Sadece işte hani lan şu olmazsa Justice'lik filmi de olmaz arkadaş diyebiliriz mesela işte Flashsız olur mu lan Green Lanternsız olur mu lan falan filan diye tutabiliriz belki ama şey bile bilmiyoruz belki hiç Green Lantern kullanmayacak, hiç Flash kullanmayacak belki. Sadece işte Cyborg, Wonder Woman, Batman, Superman'le bitirecek belki yani. O zaman Cyborg'ı da çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... 9 film muhabbeti var. Ben bir tuvalet Evet, 9 film muhabbeti var. Ee, evet. Ve 9 film muhabbeti içerisinde e, bence e, şeyi de katıyorlar. Vertigo uyarlamalarını. Yani e, Sandman'de katılıyor olacak bu 9 film içerisinde. Şu anda zaten belli olan bir o var. Yani Batman Superman'in geleceğini biliyoruz tamam mı? Evet Justice League biliyoruz. Justice League biliyoruz, Sandman'i biliyoruz. Evet. Başka da bildiğimiz film yok. Yani e, eğer filmlerin tutması e, varsayım altında konuşuyorsak, yani en azından e, bir devam filmi çekecek kadar para getirmesi durumunda, büyük ihtimalle bir e, hani, Superman'i üçleme ile bağlarlar en azından. Batman'e Batman minimum başlatırlar. bir film yapmaları gerekir. Evet. Şimdi o zaman Justice League, Batman Superman, ki hı -hı. bu Superman 2 oluyor aslında. Aynen. Superman 1 var. Evet. Biri niye sayıyoruz? Ee, bir de var çünkü. Ama 9 film içinde ne katmıyoruz ki? Hı. Niye katmıyoruz? Bunun üstüne mi 9 film tabii. yapacağız diyorlar. 9 evet. yani. film projemiz var dediler çünkü. Okey. O zaman Superman 2. Superman hı -hı. 2. Justice, Justice League, League. Sandman. Sandman. İşte Batman'i Olursa başlayanlar... Batman 1. Hı hı. Superman 3, Superman 3, Justice League 2, 2. Hadi Justice League 3. Evet. Ettim mi 7 film. Evet. Geri 3 film mi kalıyor? Evet. Kalan 3 filmde bir süper göl çekseler. <gülüyor> Çekmezler hayat. Oğlum süper göl çekseler ondan sonra kalkıp Batman Superman 2 yapabilirdiler. Süpergörlü. Batman, Superman... Yani şeyi yapabilirler. Superman, Batman, Batman filminde onu yapacaklar mı bilmiyoruz tabii de. Ee, hikayenin ne olduğunu bilmiyorsanız ama hani e, World's Finest olmayacak herhalde. World's Finest olması için zaten bence Supergirl de olmalı. Onu da işte Batman, Superman ikiye koyarlar. Al sana World's Finest yaparlar yani. Bence yapmalılar. World's yapmalar. Finest. Neyse 7 film öyle. <gülüyor> Supergirl, ben Supergirl çeksin istiyorum ama çekmeyecekler muhtemelen. 3 e, üç film kalıyor geriye. Şimdi neler konuşuluyor abi? Valla yani Wonder Woman için film... Düşünmüyoruz diyor, henüz diyorlar. Hayır düşünüyoruz ama senaryo yok diyorlar. E, tamam, düşünmüyoruz <gülüyor> henüz diyorlar. Yani o dokuz projeden biri ol, olmadığını biliyoruz aslında. Bazen. Yani bence dokuz projenin içerisinde vardır illa ki. Yapmaya kasıyorlardır ve yapamıyorlardır. Yani. yani. Proje dahiline koymuş olabilirler. Yani iki üç tane senaryo... Iı, Yazın gönderin bize ya da e, iki tane senarist tutup da senaryo geliştiriyor olabilirler. E... <gülüyor> Sence ben. Green Lantern 2... Green Lantern 2 çekmeyecekler mi? Ya yani da o kesin... bir e, şey hani reboot Green Lantern. Bence reboot yapmasınlar ya. Yapmasınlar yani. Green Lantern'ı sevdiremediler. Sevdiremeyecekler de denemesinler yani. Bence deneyeceklerdir illa ki. Abi Green Lantern reboot'unu... Ha, reboot olmasa Kimin bile... yapacaklar yani? Reboot olmasa bile... Yani reboot yaparlarsa da zaten bizim, benim tahminim işte John Stewart karakteriyle gidecek olmaları. Çünkü hani... Bir John Stewart Green Lantern'ı... Ben izle, izlemek istemem açıkçası. Ben Aha. Hal Jordan'cıyım ya da e, Kyle'cıyım. Kyle Rayner, Hal ha. Jordan neyse ne ama... John Stewart Green Lantern'ı solo bir film olarak iş yapar mı abi? Yani işte... E, yani Blade havasına sokup hadi hem işte DC'cilere hem zencilere seyrettirirsek olur bu iş falan mı diyecekler yani. Yani o değil galiba asıl eğer e, John Stewart'a geçerlerse amaçları büyük büyük ihtimalle bu olmayacak çünkü yine çocuklar annesinin babasının elinde tutup da hadi gidelim diye 3 bilet satma planları varsa e, o çok uzun süre yani mesela işte eee Destination'da e, işte Vesaire de e, çizgi roman ve animasyon alemindeki Green Lantern çok uzun bir süre e, John Stewart'müş. <gülüyor> o yüzden o anneyi babayı götürecek, e, sinemaya götürecek olan çocukların tanıdığı ve bildiği Green Lantern John Stewart olduğu için tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü e, <gülüyor> bunu daha önce söylemiştim galiba. Bir röportajda e, Jeff Jones demişti bunu zannedersem. Hani başarısızlığın sebebi aslında çocukların Hal Jordan'ı tanımıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir demişti. Çünkü çocuklar John Stewart'ı biliyor Hal Jordan'ı tanımıyor ki demişti. Hani o yüzden e, gişede başarısız oldu. O yüzden eğer bir reboot veya... E, İkinci bir güvence. Jeff bence. Jones gerçekten bu söylediğine inanıyor mu sence ya? Ya da sen mesela inanıyor musun Jeff Jones'un bu söylediğine? Yani, yani bilmiyorum. Ryan Reynolds yerine hı hı. gerçekten işte e, siyahi bir karakter e, ve Jon Stewart'la olsaydı o film. Sence daha çok kişi yapacak mıydı? Bence yapmayacaktı ya. Bence e, hani mantıksız değil onun söylediği. Çünkü demografiye bakarsan, çünkü adamlar sonuçta oturup da e, şey gibi düşün, yani şey gibi düşünüyorlar. Yani bir iş e, biz, businessman gibi düşünüyorlar. Abi İkse düşünüyorlar da hala çok ırkçı bir millet olduklarının da farkındalar bu adamlar. Tabii ki. Çocuklar hiçbir yani o o beyaz Amerikalılar annesinin babasının elinden tutup. ...hadi beni Jon Stewart Green Lantern filmine götür demeyecek abi. Amerika o noktaya hiçbir zaman gelmedi gelmeyecek de yani çok uzun bir süre daha bence. Yani bilmiyorum açıkçası ee, yine şeye bağlı yani o çocukların anne babayı götürebilme gücüne bağlı. Tamam da yani çocuklar istemeyecektir Jon Stewart Green Lantern'ı da. Yani Ryan Reynolds'ı da isterlerdi o zaman tamam mı? Çünkü süper kahramansa süper kahraman abi. Yani Ryan Reynolds'ı tanımıyorlar o yüzden gelmediler diye bir şey olabilir. Yani süper Ryan tanımıyorlar, tanımıyorlardan ziyade Hal Jordan'ı tanımıyorlar. Tamam, Hal Jordan'ı tanımıyorlar o yüzden gelmediler <gülüyor> muhabbeti de olamaz ki sonuçta. Bu, süper kahramandı bu. Sen eğer çocuklara bunu reklamını buna göre yapabilseydin süper kahraman hikayesi geliyor sinemaya bakın deseydin. Ki dedin, ki diyemedin aslında. Işte yani. Hani. yani. aslında onu da diyemediler doğru Bıraksınlar düzgün. Bıraksınlar bu işte. Çünkü herifler... e, reklamını <gülüyor> çok düzgün yapamadılar. Yapmadılar. <gülüyor> Konuştuk bunu da harika. Hı -hı. Yani sinema salonunun önündeki gençler röportaj yapıyor. Gönül diye bir karakter ben bilmiyorum falan diyor çocuklar. Bir şey de var. Herifler filmi bitirdiler, tamamladılar. Sonra 3D'sine uğraştılar bir sene boyunca. Filmde öyle bir gecikme oldu. yani Hem gecikme oldu hem de şeyi de arttı. Ee, filme harcadıkları para da arttı yani. E öyle olunca da bilmiyorum. Ayrıca bence Green Lantern kötü bir film değildi yani. Green Lantern iyi bir filmdi. <gülüyor> Green Lantern'ı tek seven adam. <gülüyor> ya ben Green Lantern'ı e, hani... Ne bileyim. E, gayet güzeldi abi. Evet, Ryan Reynolds. Bence şu de şu an Hal hai. Jordan olarak o Justice League filminde oynayabilir bence. Bence de oynar. Oynatsın da. Ben sevmiştim, eğlenmiştim. Sadece e, hani hayal kırıklığına uğramadım değil. Çünkü e, tabii birazcık daha nasıl desem? Karakter ve hikaye konusunda beklentilerin ister istemez oluyor. Ama onların dışında hani eğlencelik bir süper kahraman filmi. Olması açısından bence kötü bir film değildi. Hatta Hal Jordan'a da yakıştırmıştım. Hani e, evet. Ryan Reynolds'a. İyiydi gayet Sadece kötü adam seçimleri kötüydü. Ondan da iyiydi bence. Ben sevmiştim. Evet. Dumana dönüşen paraleks gördük abi. Çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca hep her yerde söyleyip duruyorum. Ee, Marvel'ın hani yediği bokun hani hep şey olması. Böyle e, karakterlerin hep... Amerika'yı kurtarıyor olması, sevdikleri kadını kurtarıyor olması falan. Ki çizgi romanlarda böyle değil abi Marvel. Ama DC filmlerinde mesela şey işte Green Lantern'da şey vardı abi herif dünyayı kurtardı ya. Ve dünyayı kurtarmak için kendini feda etti herif. Güneş'e beraber çıktı şeyle, pa paralaksla. Bu arada çizgi romanda bunu çok yapmıyorlar diyorsun da yapıyorlar abi bayağı. Bildiğin. Ne yapıyorlar? He? Hatun'u kurtarmak için macera mı olur oğlum? Hangi macera o? Hatun değil canım, Amerika. İyi de tor 1-2 işte hatun kurtarmak için maceraydı nasıl satayım. Bir özellikle, iki. Hayır, çizgi roman için. dedin ya o yüzden dedim ben de. Neyse ama o konuda katılıyorum yani sonuçta Man of Steel'de dünyayı kurtardı evet, aslında. Evet abi dünyayı kurtarıyor bu insanlar. Yani sadece, tamam e, metropolis'i yerle bir etmiş olabilir. Sen de ama... değil metropolis çünkü abi. Dünyayı kurtarmış herif. Evet. Ee, i̇nsan ırkını kurtarmış. Tabii, Hal Jordan da dünyayı kurtardı. Kurtardım. Ve kendini feda etti oğlum Bak hep söylüyorum. Da, kendini feda etti. Kaptan Amerika ne yaptı? Götünü s***** Kaptan Amerika'nın ne yaptı o pezemek? İlk filmde şeyin e, çaktığı hatun yok mu? Iron benim babasının çaktığı hatun ha <gülüyor> Onun için her türlü şebeklik yaptı ha, Agent Carter. Agent Carter. Onun için bir ton şebeklik yaptı. İlk filmde Captain America. Thor ilk filmde zaten hep. Abi Thor Thor ilk film Natalie Portman'dı zaten. Hayır Jane Foster birikiyor. Thor'da o. Evet, Thor ha, öyle. iki ha ni iki iki de. Evet, ikide de yine boku çıkmıştı bence Natalie Portman'da ama ilk filmdeki kadar yapış yapış değildi en azından. Çünkü ikinci filmde biraz daha fazla aksiyon vardı. İşte dünyayı oranda. genişletmeye çalıştılar ama yine beceremediler. Evet, yine beceremediler. Iron Man'de zaten hep var o aşk ilişkileri ama onu da sırıtmıyor mesela. Çünkü karakter... Çünkü iplemiyor. Karakter. Ha, <gülüyor> karakter pis bir karakter. Ama mesela onda da üçüncü filmde ne yaptılar abi? Pepper'ı Iron Man yaptılar. Abi evet, hem de şey... Güne o kurtardı, olayı o kurtardı falan, kötü adamı o öldürdü falan anladın evet, mı hani o... çok çirkinde oğlum çok da... çirkinde. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada. <gülüyor> Marvel'ın yap... Ve Green Lantern abi. Green Lantern'ı şey diye eleştirdiler. Neydi? İşte çok buram buram aşk filmiydi falan. Bunu söyleyen adamın ağzına ağzına vurasım geliyor ya. Ciddi söylüyorum yani. Bursa ben ya. o filmde bir tane... Ya ne var lan o filmde? Bir tane balkon sahnesi var. O kadar ya. Bir tane balkon sahnesi. E bırak da bu adam sevdiği karıyı da bir öpsün yani. Hani... Ki aslında çizgi romana da bakacak olursan yani... Çizgi roman daha yapış, yapış Aynen lan. bu iki bu iki gerizekalı ilişkisi yüzünden dünya kaç kere tehlike evet. aldıymış. <gülüyor> Uzay, uzay ve bütün varlık tehlike altına giriyor. Green Lantern'ın tek tek yanlışı o yüzükle daha fazla şey yaratmamış olması. Heh. Çünkü elinde öyle bir güç var, tamam mı? Yani ya, kılıç yapmazsın ondan, hani kılıç dövüşmezsin mesela. Hadi yaptın, komedi unsur, eyvallah. Ee, i̇şte araba pisti yaptı, hı. yarış arabası pisti, yarış arabasını yaptı. Güzeldi. Hı hı. E, daha çok kullansana oğlum bunu, kullansan zadan bunu. O yüzükle kocaman metropolis yapabiliyor bu ilim. <gülüyor> Yapsana bunu <gülüyor> kulumun çocuğu, yap yani. yani Green Lantern'ın tek eksiği bence oydu. Yani oydu, bence aya da çok bok attılar. <gülüyor> ne? O'ya sahanelerinde evet, de. Bence, bence gayet iyiydi, birazcık daha kullanabilirlerdi. Evet, A yap. Ya torun Asgard'ına bayılıyorlar. Hatta. Torun Asgard'ına bayılıyorduk. Bak ya, çok seviliyordu. Torun Asgard <gülüyor> götüm gibi lan evet, Torun Asgard'dı. Evet oğlum. Evet amına koyayım. Yani ha, plastikten şu... yapıp yaldızlı boyayla boyadıkları bir ülke var orada. Hayır ama şu şu konuda hak veriyorum. Hani Torun Asgard'ın ikinci filmdeki e, şey detay çalışmasını set çalışmasını hakikaten hakkını vermek lazım. Vermiyorum hakkını falan. Yani mesela <gülüyor> o Rainbow Bridge'deki o metal işlemeler falan gerçek set. <gülüyor> o konuda hak veriyorum. Mesela o taht, yıkılan taht sahnesi de gerçek set. Ama ulan koskocam asker değil mi? Yani 9 realm'e hükmediyor ve koruyor. 9 realm tamam mı? Toplamda 10 tane asker görüyorsun. <gülüyor> Star Wars gibi abi, car car çıkacak gibi her an bir yerden falan böyle. 10 tane asker görüyorsun. Ya zaten Zence dal var orada, <gülüyor> sinirim bozuluyor. Neyse. Ki bu tartışmada da hep söylüyorum, ben herif acayip seviyor. Bu arada Sif'le de kardeş olduğunu da hani hatırlarsak... <gülüyor> Hatırlamaya gerek yok. Ha, Sifle, daha kardeş demişken, e, Fantastic Four geliyor ya hani. <gülüyor> <gülüyor> Babaları da zence. Evet, babalar zence zenci, baba. Neyse, Justice League geri dönecek olursak. <gülüyor> Abi ben diyorum, Ryan Reynolds'ı gerçekten bence kullanmalılarca. Bence streaminde. de. Ya Ama hatta çok şimdiden götümü adamı. yalamaya başlasınlar ha, şimdiden. Çok küstüldüler herifi. Sikerler dedi herifi yani. Şimdi e, Deadpool'da Marvel sikti herifi. <gülüyor> tamam mı? Herifin kariyerini bitirdiler o Deadpool'la ya. Hem Deadpool'u siktiler, hem Ryan Reynolds'ı siktiler o Deadpool'da yani. Yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler ki bu herif... Yine yetenekli ve komik bir adam. Bu artık abuk subuk aksiyon filmlerini bırakıp tekrar romantik komedilere, komediye, ıvıra zıvıra veya dramaya dönerse yine iyi iş. Her zaman yapacak bir adam Ryan Reynolds. Deadpool da çizgi romanlarda çok popüler ve çok gerçekten iyi ve komik karakter olduğu için illa ki hani Yani onu da olacak. yapabilecek en iyi aktör şu anda bence piyasada Ryan Reynolds yani o dördüncü Hı. duvarı yıkabilecek, espri yapabilecek. Tabii canım ama işte yani sen ona böyle mi senaryo yazarsın sen ağzını öyle diker misin bu adamın? Yani of ya ağzını <gülüyor> diktiler Deadpool'un. Neler yaptı böyle? League'e girdi. <gülüyor> Ryan Reynolds'ın götünü yalasınlar abi. Gitsinler kapısına şey yapıp ne yapıp kapısına. Ne kapısına? yapsınlar? Kapısına. Bunu kapısına. diksinler. Hayır. Serenat yapsınlar. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Yani geri onu onu kazanmalılar yani. Ama yani e, bir yandan da... John Stewart'ı da sittirmesinler John <gülüyor> Tamam ben de seviyorum John bu arada yani. Ben çok sevmiyorum John Stewart'ı da. Seviyorum. O yani ne gerek var? E, yani ben Affleck'le şey e, Ryan da aynı karada çok hayal edemiyorum nedense. Ben edebiliyorum. Bir de hani mesela şey e, hani Yeni 52 Justice League 1 de o çok beğendiğimiz o yüzü evet. çaldığı sahne. Yani ben herhalde görsem sinirlenirim gibi geliyor o sahneyi, Ben Affleck bir e şeyle görsem. O sahneye Ben Affleck olmaz. Evet, yani olmaz. Ben Ben Affleck'in işte Ryan Reynolds'ı taşak olanına çevirdiği bir sahne görsem sinirlenirim evet. gibi geliyor. Aynen öyle, olmaz. Şimdi Ben hani Batman'i çok seviyorum, Ryan Reynolds'ı çok seviyorum değil mi? Böyle bir durum var yani. Ryan Reynolds Batman olsun. Ryan Reynolds Batman olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ryan Reynolds bu dakikadan sonra eğer bir şey olacaksa ki... Yani yapmazlar. Flash olmalı bence. Süper Barry olur o, o heriften. Bence çok iyi olur yani. Evet, ama olabilir. zaten Flash olacaktı bu herif. Robocop da daha önce vizyona giriyordu. İki sene önce girecekti aslında. Yapım şirketi battığında Flash'la Robocop öyle iptal oldu. Sonra toparladılar işte Robocop geldi bilmem ne Flash ama öyle iptal oldu kaldı. Evet. Green Lantern'ın da işte o 3D muhabbetinden bir sene uzayınca iyice boku çıktı. Green Lantern'dan önceydi aslında, Flash olacaktı yani. Ama olmadı, işte olmadı. Aquaman yapsınlar. Ben sana söyleyeyim, o heriften Aquaman da olur. Olur. Yani Piç'in öyle bir tipi var ki hani olur hepsine mi? gidiyor işte. Ama Batman olmaz. Batman olmaz. Superman de olmaz. Olmaz. Geri kalan herkes olabilir Wonder Woman bile olabilir Wonder Woman yok. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyi beğendim ben Hatun'u. Galga tutu. Ben baştan beğeniyordum zaten de. Hani e, vücut yaptıktan sonra Zack Snyder'ın dediğine göre tam olmuş diyor. Tabii o başka ne diyecek. Ama <gülüyor> e, yani bence gideri var yani Gal Gadot'un Wonder Woman olarak. Var var olur. Tam memeleri biraz küçük olabilir ama onun e, Wonderbra denen bir şey var. Wonder, <gülüyor> Wonder Woman sonuçta. E, ve vücut sonuçta kasta yapılır üstüne. Çok da e, travesti gibi olmasına da gerek yok Wonder Woman. Evet. Hani bildiğimiz sevdiğimiz Wonder Woman'ın biraz travesti gibi olsa da her ne kadar <gülüyor> Birazcık daha e, yeni 52 Wonder Woman'la benzetilebilir Tight giymesin ama ya Etek diyorsun ha. Etek ve çizmeler diyorsun Aynen Tide'li halini çok sevmiyorum Yani şey iki, o dizi pilotunda denemişlerdi Tide'li halini kötüydü Evet Hatta böyle kasıp da tight yerine böyle şey hani skinny, deri, pantolon falan denerlerse o iyice çirkin <gülüyor> Ya o konularda çok şey değilim. Zack Snyder ve Tayfasına güveniyorum kostüm konusunda. Bence yani Süperman'de gayet iyi bir iş çıkardılar hani. Evet bence şey tercihi de güzel olmuştu orada hani Pelerini tamamıyla siyici yapma tercihleri de çok çok, çok yerinde bir tercihte çünkü o Pelerinin öyle dalgalanışını görmek falan gayet güzeldi. Güzel. Yani o şey Returns'da yaşadığımız o es niye o kadar küçülmüş o bilmem ne niye bu kadar olmuş falan filan gibi muhabbetler de. Hiç aslında yaşanmadı yani. Yok, yok Sadece işte film gelmeden önce e, ilk bir şey görsel düştüğünde Superman'in <gülüyor> kostümü ilk görseli düştüğünde ya insanlar ya bunun kumaşı da bir acayip mi acaba o S de bilmem ne mi acaba falan filan bir, böyle bir, bir iki hafta bir konuşuldu ondan sonra herkes kostüme alıştı ve okey dedi. Filmde de bence çok çok da iyi Hayır, duruyor çünkü diye. Çünkü zaten e, şeyle başladılar ya. Bir de donsuz, e, ha, donsuz kostüm zaten. olması zaten hani. Bir de kostümden ziyade birazcık da şey e, hani mitolojisine şey evet, kattılar ya, evet, e, ırkın, ailesinin evet, şeyi, ırkın şeyi zaten şeyi de gösterdiler, e, Kripton'u da bayağı detaylı gösterdiler. Evet. Hani o da bence güzel bir e, şey altmetin şey kattı <gülüyor> Süpermen'e. Evet, bu Süpermen'in se evet. sesi değil, bu, bu benim geldiğim yerde işte umut demektir falan filan diye. Evet Geldi ve umut tacirliği yaptı Süpermen. <gülüyor> Hep götüyle izlemiş. Hiç anlamamış. <gülüyor> <gülüyor> Süpermen dediğin adam nedir? Umut tacili. Umut tacili bir uzaylı. <gülüyor> Süpermen'in zaten tek eksisi Louise Lane'di. Umarım Justice League'de ölür. <gülüyor> ölmez ya. Ben seviyorum Louise'i. Süpermen beklemelisinde ölürsün o zaman. Orada da ölmesin. Louise. Louis. Olmasın ya. Louise Lane'in hiç gerek yok. Louise. Hani e, Justice League'de Shazam'ı görürsem çok şaşırırım. Yani Just Stick'de Şazam, evet. Şazam Çünkü... kendileri Just görürse Şazam da şaşırır. O da şaşırır ama e, Şazam, hani şey de çok karışır ortalık diye düşünüyorum. Hani Cyborg'da aşırı böyle insan yapımı, siper teknolojik insan, uzaylı var iki tane zaten. Bir tane de şey koyuyorsun, mitolojiden gelen e, şey, Amazon koyuyorsun. Üstüne de bir de e, büyü çaktın mı ortalık baya bir karışır gibi geliyor. O yüzden Şazam bence ayrı film olarak zaten düşünüyorlardır ama justice e koymaz geliyor. O zaman eee Aquaman Shazam'da olmayacağını olmayacağı varsa sayımıyla altlı kontrolü de çıkarlar belki. Bu arada şey, e, Superman Batman'de Lex Luthor hı hı. ölür mü sence? Ölmez ya. Niye Superman bir de Zod öldü? Bence ölmemiştir. Batman'de kötülerin hepsi öldü. Ölüyorlar oğlum. DC öldürüyor çatı çatır bu villainları yani. Ama son dönemde Bat... bayağı da konuşulan bir şey bu. Batman'i reboot edecekler. <gülüyor> Batman'i reboot edecekler mi sence? Bu belli değil ki hala. Bence edecekler abi. Ben Affleck'le reboot edecek olsalar bence zaten Justice League'den veya Superman Batman'dan önce etmeleri gerekirdi yani. Ben şöyle düşünüyorum. Ee... Şunu yapıyor olabilirler. Ee, Superman serisiyle devam edecek olan Batman'i tamam birazcık daha yaşlı olgun bir tip olarak şey yaparlar. Batman reboot ettikleri zaman da hani şey e, bir flash forward yapıyormuş gibi birazcık daha genç halini anlatırlar gibi geliyor. Nasıl genç bir oyuncu mu bulacaklar Ben hmm. Affleck'e bence yani. Hayır. Yani benzemesi şart değil canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama iyice boku çıkar. Nasıl benzemesi şart değil abi? Yani, yani Ben de Justice şey... Justice League'de Ben Affleck'i kullanacak bu ürünler. <gülüyor> <çocuklar>. Eee yani... <gülüyor> Benzemesine gerek yok ya. <gülüyor> Olur mu abi? Yani bence Batman'i reboot edecekler illaki, illaki edecekler bir ara Bence ama 2020 olmadan önce kesin iki film çıkacak Batman'la ilgili. <gülüyor> Ben Affleck, Batman ne olacak bunlar? Ya olmayacak diyorsun sen. Yani olmayabilir diyorum. Ben Affleck, Batman olmayacaksa ve, e, ama Justice League'de Ben Affleck olacaksa Batman olarak öyle bir şeye girişmezlerle. Ya bence Ben Affleck'i de Justice League'de e, Batman, Superman'de Justice League'de kullanıp sonra da atabilirler. Bu arada bence filmde çok da yaşlı göstermeyecektir Ama e, Zack Snyder'ın şeyi oydu. E, hani konuşması e, verdiği mesaj oydu. Hani biz özellikle genç bir adam seçmedik dediler. Hayır, şey gibi genç bir adam seçmedik manasında söylediğini düşünmüştüm ben onu. Hani Brandon Ross gibi Yok. genç bir adam seçmedik manasında Çünkü, diye düşünmüştüm ben. Ona. Çünkü şu anki halini Ben Affleck'in tıraşlı işte hı. siyah saçlı halini Henry Cavill'in yanına koyduğunda neredeyse yaşittırıyorlar abi. Çok daha yaşlı durmuyor Ben Affleck. Çok yani. daha yaşlı durmuyor eyvallah. Ama hani bence çok da yaşittı da durmuyorlar. Ama şu var, hani Batman üzerine bir seri yani yeni bir reboot serisi dediğin zaman en az 3 film düşünüyorlardır. Hani artık öyle franchise'lık e, konsept olarak düşünüyorlardır. Ve bu da en az 6 sene demek. Ardışık çekmeyeceklerse Lord of the Rings gibi. Yani 6 film, 6 yani senelik bir kontratı zaten şu anda hani çok da genç olmayan bir adamla yaptığın zaman devamı gelmesi zor gibi. Ben Affleck de şu an Justice League ve Batman Superman için kontrat yaptılar sadece. İşte o yüzden hani genç bir adama dönebilirler diye dediğim o. Hani Batman rebootu olursa 6 sene atıyorum. Ama o zaman senin söylediğine göre Justice League'den sonra gelecek bir ilk Batman. Olabilir. Ve o zaman da 2020'ye kadar iki filmi nasıl yapacaklar abi Justice League zaten en erken 2017. En erken ki çok zor. Tamam. Bir olsun. <gülüyor> ama gelir bence 2020'den önce evet. en az bir Batman yani, film. Justice League'den sonra eğer Batman çekeceklerse ve Ben çekeceklerse bu ya bu Hulk değil abi bu Batman bu yani hani işte Avengers'tan önce şeyli Edward Norton'lu Hulk yaptık. Onu siktirdin. O hiç olmamış gibi davranını falan. Böyle bir kafa Batman'e yapamazsın. Justice League Batman'e de yapamazsın. Olmaz yani o iş. E, madem olmayacak o zaman bu herifler 9 film falan filan diye atıp tutuyorlarsa bu herifler Justice League'i zaten devam ettirme gibi planları yok. <gülüyor> ama şu da var. Yani <gülüyor> belki sadece bize hitap eden bir konsept ama e, Avengers'ın da e, Justice League'in de aslında hani ortada büyük önem olmasının sebebi kadro değişikliğinin sürekli yapılabiliyor olması. Çünkü Avengers yani Marvel Nasıl evreninde... Nasıl yapılabiliyor ya. Şimdi Captain America'yı başka biri oynarsa yine Avengers filminde. Evet. Çok komik olmaz mı? Hayır ama Winter Soldier gelecek işte Tamam oraya. da ha ama hikayeyle yapıyor bu. Ha tamam. Onu diyorum. E şimdi ama Batman'de hikayeli de yapamazsın ki. Batman'le hikayeli şöyle yaparsın. Alternatif evren yaparsın Ver, işte abi. Olur mu abi böyle şey? Tamam hadi Batman diyelim ki e... Ben Affleck devam etsin. Çok da dert değil. Ee, Olmaz olur mu ya? Ben bence Affleck dert değil Batman çünkü... üçlemesi oturup izler misin ya? Hayır bence dert değil. Çünkü e, şey yapabilirler. Ben Affleck'i filmin başına sonuna 2 dakika koyarsın tamam mı? Full Batman filmi yaparsın. <gülüyor> Ve o Batman'de Ben Affleck oynamak zorunda değil. Maskeyi taktıktan sonra birazcık protez, birazcık makyaj, <gülüyor> birazcık CGI ile... <gülüyor> Hani çenesini benzetirsin anladın abi, mı? Abi iyi de öyle olunca zaten kimsenin artık hiç, hiç kimseyi oynamasına gerek yok yani zaten. Hani Ama özellikle Batman'i oyn oynamasına <gülüyor> gerek yok yani özellikle. Bilmiyorum ya yani bütün şu muhabbetten benim çıkardığım şudur abi. Justice League üzerine oturup konuşmak çok manasız ya. Gerçekten çok manasız. Evet. Çok uzakları bir proje hala yani. Ama e, benim Justice League'ten ve Avengers'dan beklediğim şey hani... Bond konseptli hani kimi hangi karakteri oturturtan turtan otur o o, o justice ya da e, Avengers e, işte konsepti içerisinden yeni karakterlerin sürekli çıkabiliyor olması ve bunların başarılı olmaları takdirde işte spin offlarının yapılabilir hale gelmesi yani benim en büyük ya o benim başarı kriterim o olur o filmler için ki bu hani 10 sene, 20 senelik bir hani şey olur e, zaman dilimi içerisinde kanıtlanabilecek bir şey <gülüyor> peki abi bu yani sektör için ve izleyici için çok çirkin bir şey değil mi? Bizimle hakla bu kafaya getiriyor bu adamlar. Biz niye 20 senelik planlar yapıyoruz bu filmlerle ilgili? Yani Hayır, ben... kendileri de niye yapıyorlar? Niye yapıyorlar ya? Çok çirkin oğlum. Hayır. Çok çok ayıp yani bu. Yapıyor olmaları veya yapmıyor olmaları veya bizim o şekilde yorumlayıp yorumlamamamız bence çok önemli değil. Ama işte dedim ya bu benim kişisel düşüncem. Hani Avengers gibi sağlam bir e, temel oturtabilirlerse, yani Avengers'ın daha sağlam bir temel ol olmadığı belli değil. Yani 2-3 film daha gördükten sonra bir franchise halinde devam edip edemeyeceğini göreceğiz. Yani mevcut kadro dışında. Ama ben isterim ki James Bond gibi bir franchise olabilsin bunlar. Tamam mı? Yani şu anda Avengers kadrosunda kim var? Hulk var, Iron Man var, Thor var, Captain America var, Hawkeye var. Ee, Black Widow var değil mi? 6 kişiler. Hani 2... Iki... Avengers 2'de işte ne bileyim Hawkeye gitsin de işte Quicksilver'la şey geliyor olsun. Scarlet Witch geliyor olsun. Avengers 3'de de işte ne bileyim atıyorum Iron Man olmasın da işte onun yerine Sentry olsun. Ondan sonra o, o karakterleri bir şekilde sürekli görmeye devam edelim. Tamam da işte bu dediğini Avengers'ta yapabiliyorsun. Hulk için de yapabilirsin. Hani eğer Banner'ı çok fazla göstermeyeceksen değiştirebilirsin oyuncuyu. Yani... Elp men falan filan. Şimdi hem oyuncusunu değiştirebildiği hem de kadrosunu değiştirebildiği bir takımı var tamam mı Hı -hı. Avengers olarak Marvel'a. Justice League öyle değil abi. Yani Ben Affleck'i oynatırken Ben Affleck'in yerine tamam, hani... Ahmet'i koyamazsın ya da Superman'i Harry Cavill oynarken işte yerine Mehmet'i koyamazsın. İkinci tamam koymasınlar. Mı? Yani şeyi yapabilirsin. Cyborg'u çıkartıp Akonu'nu koyarsın. Akonu'nu çıkartıp ben. bilmem kim. Onu yapabilirsin. Ama oyuncuyu değiştiremezsin. E oyuncuyu değiştiremeyeceksen de 10 senelik plan yapamazsın ki. İşte o karakterleri belki o yani, o kadroyu 10 sene devam ettirmek zorunda değiller. Onu diyorum. E tamam Batman'siz mi yapacaklar Justice League'i? Yani aldım mı? Ya da Superman'siz Justice League mi yapacaklar? Amanın. Sikerim onları ben <gülüyor> <gülüyor> Öyle saçma şey mi olur abi? Ya daha da acı olanı ne yaparlarsa yapsınlar biz gidip izleyeceğiz bunları. Oldu evet. Çok çok acı yani. Ve bunu biliyor bu Rus çocukları yani. Oyna gelme. Salon'da izleme o zaman. Eminim kendi halinde. Nasıl izlemeyim? Bom salonda. <gülüyor> sinemada izlemedikten sonra çok bir anlamı yok ki o filmlerin. Eee o zaman. İşte eminim ya. Eminim kendi halinde ki... bu pezevenkler şey konuşuyorlar ya. <gülüyor> Cyborg koyalım mı oğlum? <gülüyor> Niye lan falan? Koyalım o koyayım, nasıl olsa izleyecek mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya, Çok çirkin, eminim konuşuyorlardır bunları yani. ya illa ki konuşuyorlardır can Bir sonraki filmde aquaman koyalım mı lan, hadi lan. Piykoros <gülüyor> <gülüyor> bu çocukluğu. Bence bu bölüm burada bitirelim. Hadi bitsin o zaman. Cansizlik benim canımı çok sıktı. Hadi. Çok moralim bozuldu. Sıkma tatlıcanla. Evet. Cipot e... 367. bölümün sonuna geldim. Keşke. <gülüyor> Değil bu şey. bu, bu Pezevenk arkadaşım Risto daha önce çektiğimiz iki bölümü sildiği için yine. Yine mi? <gülüyor> e ondan önce de sildin burada Veronica Mars'ta. Onu ben yapmadım ki oğlum. Senin telefonun. Benim için hepsini sen sildin kabul ediyorum. O zaman ben <gülüyor> sen editler misin dediğimde al. Ya yok. Olmaz. İşte bak görüyorsunuz nelerle uğraşıyorum. Eee o zaman Kaç oldu bu? Bu Artık hatırlamıyorum 10-11 falandır herhalde Olabilir Hadi bilemedin 12 olsun 12 değil ya 10 ya 11'dir Öyle bir şey oldu <gülüyor> Neyse ee, kapatıyoruz Extra.com Extra.com